Adan Allahu ve iya kun Allah bizi ve sizleri ateşten korusun. Bu akşamki sohbetimizin mevzuu İslam dairesindeki Müslümanlarla dini ve içtimaî ilişkilerimiz. bir ayrım mevzu bahis olmasın kastı ile bizim sair Müslümanlarla ilişkilerimiz şeklinde bir isim koymadık. Ve sair cemaatlerle adı ki buna hiç yakışmazdı. İslam dairesindeki Müslümanlarla yani Müslümanların birbirleriyle ilişkileri Sohbeti bu mevzuyu işleyen biz olmamız hasebiyle konuşan kişinin veyahut konuşan kişinin etrafındaki insanlar bu mevzuyu işler konumunda oldukları için bizim sair Müslümanlarla aynı dairenin içerisindeki olduğumuz insanlarla dini ve içtimai ilişkilerimiz nasıl olmalıdır? Tabii ki öncelikli olarak burada Önce dairenin içinde olan İslam dairesi dediğimiz bir çerçevenin çizilmiş olması gerekiyor. Burada devamlı genel anlamı ile hareket edeceğiz. Genel anlamda ifade edilen bir mesele, hüküm, hiçbir zaman mutlak sınırsız bir şekilde kullanıma müsait değildir onu tahsis eden bir hüküm olmadığı müddetçe onu has bir meselenin hükmü olarak kullanma katiyetle mümkün değildir. Bu usule zıttır Eğer bu mevzuya dönük bunun umumiliği içerisinde yani bir İslam dairesi çizeceğiz buna kullanacağımız delillerin hepsi de bu anlamda olacaktır. Bunun içindir ki bu mevzuda ilk istidlal ettiğimiz yani delil olarak kullandığımız naz Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den nakletmiş olduğu şu hadis-i şeriftir. <gülüyor> Ebu Hureyre diyor ki radıyallahu anhu Zaren Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem kabre ümmihi tadaka feabka men havlehu Allah Resulü annesinin kavrinini ziyaret etti, ağladı ve etrafındaki olanları da ağlattı. Takal dedi ki: İsteadan Rabbi fi an fi an astaghfir alha, Annem için teve istifar etmek için Rabbimden izin istedim kelam يؤذن bana izin verilmedi diyor. Ve istaezentuhu fi an azura qabrha ziyaret etmek için izin istedim fa bana izin verildi yani müsaade edildi diyor. Cazurul kubura kabirleri ziyaret edin ve innaha tzekerul zira kabir ziyareti Ölümü hatırlatır. Diyor. Bu hadis-i şerifi kullanışımız şöyle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiğinde yani Mekke'den Medine'ye intikal ettikten sonra annesi daha önceden aslen Medine'li olması hasebiyle orada vefat etmişti. Medine'ye yakın bir yerde metfuldu. Annesinin kabrini ziyaret etmek için ve ona tövbe ve istiğfarda bulunmak için Allah-u Azze ve Celle'den izin ister. Kendisine kabrini ziyaret izini verilir ama annesi için tövbe ve istiğfar izni verilmez. Allah Resulü'nün annesi nübüvvetten yani Peygamber aleyhissalatu nübüvvet gelmeden önce yani 40 yaşında nübüvvet geldi Allah Resulü altı yaşındayken annesi vefat etmişti. Yani nübüvvetten 34 sene önce vefat eden annesi için önce istiğfar etmeyi etmek için izin ister. İstiğfara izin verilmez. Kabini ziyarete izin verilir. Nübüvvetten önce vefat eden annesinin onun için istiğfar etmeyi hak eden bir vaziyette öldüğünü düşünerek bunu yapar neden böyle bir izah getiriyoruz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin amcası sekaratül mevt yani ölüm sarhoşluğu içindeyken Allah Resulü gelir kendisine kelime-i tevhidi telkin eder La ilahe de, sana yarın faydası olsun diyor. Amcası, ala milleti, Abdülmuttalip deyip gider. Buna rağmen senin için tövbe ve istiğfar edeceğimler. Tabi tövbe ve istiğfar Allah Resulü'nün bu hareketine binaen Tövbe suretinin sonlarındaki şu ayeti kerime iner. Ve ma kâne linnebiyyü ve lezîn âmano en yestagfirû lil müşrikîn ve lev kânû ulî Ne oluyor ki nebiye ve müminlere müşrikler için yakınları da olsa onlar için tövbe istiğfar ederler. Min ba'di mâ tebeyyen lehum enhum Onların ateş ehli olduğu açıkça kendilerine beyan edilmiş olmasına rağmen ne oluyor ki nebiye ve müminlere, müşrikler için istiğfar etmeye kalkarlar diyor. kana كَانَ اِسْتِغْفَارُ li لِأَبِهِ İbrahim'in babası için olan istiğfarı اِلَّا an مُوْئِدَتُمْ وَعَدَهَا اِيَّهُ Onun babasına bir vaadinden ibaretti. فَلَمَّ تَبَيَّنَ لَهُ عَدُوُوا لِلّٰهِ تَبَرَّ اَمِنْهُ Babasının Allah düşmanı olduğu, ona açıklandıktan, beyan edildikten sonra ondan uzaklaştı. İbrahim'in babası için olan istifarı ona verdiği bir sözden ibaretti. Ama babasının Allah düşmanı olduğunu anladıktan sonra, açıklanıldıktan sonra, ondan uzaklaştı diyor. Bu olay Mekke'de oluyor. Allah Resulü'nün amcasının vefatındaki olaya binaen. Allah Resulü'nün amcası için terze ve istiğfar etmesi bu ayeti kerimeyle yasaklanır. Açıkça şirkte öldü, küfürde öldü bilinenler. Ateş ehli olduğu açıklanıldıktan sonra ne oluyor ki? Ne oluyor ki Nebi'ye, müminlere? yani Resul'e müminlere, onlar için tevbe ve istiğfar etmeye kalkarlar diyor. Mekke'de bu ayetle açıkça şirkte öldüğü bilinen birisi için tevbe ve istiğfarın yasaklılığı gündeme gelir. Sonra Allah Resulü Medine'ye icret eder. Az önceki zikretmiş olduğum olay, yani annesi için istiğfar talep etmesi, onun kabrini ziyaret etmek istemesi, Medine'ye geldikten sonra olur. Allah Resulü'nün annesi için tevbe ve istiğfar talebi ne anlamı taşıyor? Peygamber aleyhissalatü ve o o zamanda kelime-i şehadet getirmemiş bir toplumda. 30 sene önce ölmüş birisi için, annesi için tabi, onun ona terbe ve istihbarın fayda verebileceği bir konumda olarak öldüğünü düşünmesidir. Onu, istihbarın fayda verebileceği daire içerisinde görmüş olmasından dolayıdır. Halbuki o toplum şirk toplumudur. O toplum küfür toplumudur. Ama bu hüküm genel anlamda müşahkas bir şahıs için Doğrudan doğruya birisi için o toplumda ölmüştür. Aslen şirk toplumudur. Ama onun tövbe ve istiğfarı hak edebileceği düşüncesiyle Allah Azze ve Celle'den izin ister. Allah annesi için tövbe ve istiğfara müsaade etmez. Bu da neyi gösterir? Annesinin şirkte öldüğünü. İstiğfarı Hak etmediğini gösterir. Şimdi bu ne anlama gelir? Resul bile o denli bilgisi, keskin zekasıyla şirk olta ortamı olmasına rağmen annesinin teve ve istifarı hak edip etmeyeceğini kestiremiyor. Bunu izinlen, izin verilseydi demek ki annesi te tevbeyi, istiğfarı hak edebilecek bir konumda vefat etmişti. Ama bunun için buna hüküm veriyor, niyet ediyor. Bu bize müşrik devrinde de olsa, kaldı ki aslen İslam hükmünün bilindiği bir ortamda bunun aksiyle hükmetmek katiyetle mümkün değildir. Belli başlı şartlar tahakkuk etmeden yani gerçekleşmeden bunun ötesinde bizim bu sınırları çizdiğimiz noktada Usame bin Zeyd'den gelen bir hadisi şerif meseleyi biraz daha nuşak nuşak Müşassak bir e, muhaş... Süfanevda. <gülüyor> Tabi, İki pistonla çalışırsa böyle olur. Somut bir şekilde meseleyi ele almak için Allah Resulü'nün zamanına yaklaştırarak Usame'nin hadisini kullanıyoruz. Usame diyor ki radıyallahu anh قَالَ Rasulullah sallallahu اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ Allah Resulü bizi bir seriye, seriye ile yolladı. فَسَبَّحْنَا الْهَرَقَاتِ min جُهَيْنَ Cüheyne dolaylarında harakat denilen bir mevkide sabahladık. فَاَدْرَقْتُ رَجُلًا Bir adam rastladım. Ağam beni görünce hemen takka la ilah illallah. Beni görünce la ilahe illallah. dedi. Ta'amtuhu fawqa fi nafsi min zalika. Onu orada öldürdüm diyor. Sonra nefsimde bir ağırlık hissettim. Allah Resulünün yanına geldiğimde fezekertuhu linnebi sallallahu aleyhi ve sellem olayı ona anlattım diyor. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü buyurdu ki E kale la ilaha illallah ve katalto ula ilaha illallah dedi. E sen de öldürdün mü onu? eee, Kale Kultu ya Resulallah innema kaleha kaufan ey Allah'ın bunu korkuyla dedi elimde kılıç tam ona indiriyorum beni gördü ki üzerine gidiyorum bu korkuyla dedi yani silahtan korkarak Kal efele şakakta ama kalbi kalbini bari yarsaydı hatta deyip dediğini görürdüm bari Başka bir e, rivayette devam ederek "Temazala yukriruha alayya hatta temnitu enni eslamtu yawma idin." O kadar ısrarcıca beni sıkıştırdı üzerime geldi ki diyor. Durmadan bunu tekrarlıyordu. Yani ola ilahe illallah" dedim ve sonra sen, "Sen onu öldürdün ha." Keşke bugüne kadar Müslüman olmasaydım dedi. Yani bugün Müslüman olsaydım, bugünden itibaren Müslüman olsaydım dedi. Bu gösteriyor ki görünüş ile his ve duyguların yönlendirdiği noktada biz bu İslam dairesini, bu dairenin içerisinde kimin olup olmadığını his ve duygularla takdir edemeyiz. Kalbini yarmamız da mümkün değil. Usame'de olduğu gibi görülüyor ki birisinin ensetinde kılıç o an la ilahe illallah dese hangi maksatla dediği duygularla hislerimizle anlaşılmayacak kadar doğru mu değil? Korkuyla. Bari kalbini yarsaydın. Yani insanın kalbindekini bilmediğimiz için, bilmemiz mümkün olmadığı için, onu yarmak mümkün olmadığı için, o zaman sözüne itibar etme gerekiyor. O la ilaha illallah dedim ve sonra sen onu öldürdün ha, unutturmadan tekrarladı. Ve öyle istedim ki keşke o gün Müslüman olsaydım. O günden evvel Müslüman olup böyle bir olayı yaşamasaydım, diyor. Bu da gösteriyor ki bir insan, eğer la ilahe illallah sözünü söyleyerek bize yaklaşıyorsa yaklaşmışsa bu sözü telebbüz eder bir konumdaysa bizim görünen şekliyle o insanın bu şehadetini kabul etme zorundayız. Her ne kadar duygularımız bizi başka yönde de yani yönlendirmiş olsa o zaman bu İslam, İslami meselelerdeki hükümde duygusallık ve katliyetle farklı hamaseler bizi yönlendiremez. Bu yönlendirme görünüşte ne kadar isabetli görünürse görünsün haddi bilme noktasında durmamız gerekiyor. Onun neden nasıl dediğini bilmiyoruz. Ama Allah biliyor muydu? hangi kasıtla dediğini o en iyi bilense o zaman o hükmü ona bırak. Sen onun yerine onun hükmünü ver de kalbini bilenmiş gibi. Başka bir nasta ise bu çizgiyi çizme noktasında delil olarak zikrettiğimiz ayetlerden birisi diyor ki Ya eyyühellezine amenu idâ darabdun fî sebîlillâhi hak da yanın. Wala taqulu limen alqa ileikum es-selame leste mu'mina. Tabehuna arad el-hayat arad el-hayat ed-dunya. Fe inda Allah maganim iman edenler siz Allah yolunda sefere çıktığınızda dikkat edin. Çok açık, net davranarak hareket edin. Her şeyin size açıklanmasını, tebeyyün etmesini araştırın. Ve sakın birisi size gelip selam verirse, sakın ha, dünya meta'ına tamah ederek sen değilsin demeyin. Allah yolunda yola çıktığınızda, meselelere çok açık bakın. Açıklanmasını bekleyin. Tedeyyül etmesi için bekleyin sabrede. Ve sakın ha birisi size selam verirse sen mümin değilsin demeyin. Ve sakın dünya hayatının meta'ına bakarak beş on kuruş için bunu yapmayın. Başka bir nakilde bu hadise biraz daha açan, e, farklı yollarda gelen rivayetlerde böyle bir seriye ile Allah yolunda çıktıklarında bir mevkide koyun noktatan birisini görür, görür, görürler. Ona yaklaştıklarında selam verir. Yani bu o, ayeti kerimenin iniş sebebine yani iniş sebebiyetini oluşturan sebebimiz olan nakli. Selam verir. Derler ki bu korkudan bunu dedi. Adamı öldürüyorlar ve koyunlarını alıp gidiyorlar. Sonra bu ayeti kerime iniyor. Sakına ve la tekulu limen el-kâ ileyküm leste mu'minem. Sakına size selam veren birisine sen mü'minsin demeyin. E, mü'min değilsin demeyin diyor. Ben dedim? Yok. piston. Normal. Sakın sen mü'min değilsin demeyin diyor. Bu neyi gösteriyor? Mü'min olduğunu ispat için illa la ilaha, illallah demesi gerekmiyor. Selam vermesi yeterli. Bunu hangi kasıtla ders desin cidden korkarak onları görünce silahlı kimseleri görünce bunu demiş olamaz mı? Olabilir. Ama Usame'nin rivayetinde de aktarıldığı gibi biz kalbini yaramıyoruz ve hangi kasıtta dediğini bilemiyoruz. Bizden istenilen size birisi selam verdi mi? Katiyetle ona sen mümdeysin demek. O ben diye sana selam veriyorsa o la ilahe Allah diyorsa katiyetle sen bunun aksini söyleyemezsin. Neden? <gülüyor> aksini söyleyebilecek bir konumda sadece Allah razı Celle'dir. Biz onun söylediği sözün aksine ona bir yaklaşımda bulunmamız mümkün değildir. O zaman geriye döndüğümüzde sınırları çizme noktasında vardığımız nedir? İslam dairesi. Biz bu yaşadığımız toplumda kişinin sözüyle Müslüman olduğunu ifade eden ispat eden diyelim birçok hareketler görüyoruz. Bunlar cidden onlar için geçerli şeyler olmayabilir. Onlar için geçerli olup olmaması başka bizim o durumda ne yapmamız gerektiğimiz başka şey ikisi karıştırılmamalıdır. Bizim bulunduğumuz konum onun hangi hal üzere olduğunu bilmek, araştırmak değil çünkü kalbini yaramıyoruz. Hangi niyetle bunu söylediğini bilemiyoruz. O zaman biz bir daire çiziyoruz. Ben Müslümanım diyen, Müslüman olduğunun bazı amadelerini gösteren kişiye, kişi biz bu dairenin içinde görüyoruz. Yani yani onun bulunduğu konumda onu kabul ettiğimiz değer bir sınırdadır. Ondan sonra yaşantımız suresince onunla ilişkiniz olduğu müddetçe onun hangi konumda bulunduğunu amellerle amelleri ona arz ederek, amelleri ona anlatarak o kendi konumunu açıklayacaktır. Ama katiyetle biz bunun dışına çıkmadan bu hareketi yapma zorundayız. O zaman herkesi bu dairenin içinde birer nokta olarak düşünün. Düşünmemiz gerekiyor. O dairenin içinde olduğu mükeze biz onlara nasıl, ne şekilde, hangi konumda hitap etmemiz gerektiğini bilen kimseler olmamız gerekiyor. Onlara hak ettiği değer değil. O an bizim gösterme olduğumuz, gösterme zorunda olduğumuz tavrı sergilemekle mi Buna hak edip hak etmediğini muhakeme etme konumunda değiliz bizler. O zaman bu konumda bir halkanın, dairenin genişliği, bu halkanın içinde olan insanlar, bu şekilde bir muhakeme, bu şekilde bir mukayeseye tabi tutulduğumu değerlendirmeye diyelim o zaman bizim öyle bir konumda olmamız gerekiyor ki, her karşılaştığımız insanın ne kadar İslam ile ilişkisinin olup olmadığını değerlendirebilecek bir bilgiye sahip olmak gerekiyor. Bunun zamanımızın dışında peygamberin annesi gibi, ona nübrivet vazife olarak verilmezden 34 sene önce ölen annesini düşünün. Onu bir değerli değerlendirmeye tabi tutması mümkün mü Allah Resulü'nün? Hayır. Ama genel hareket ederek olabilir ki kendisine fayda verebilecek. Tevbe ve istiğfarın fayda verebileceği bileceği bir konumda vefat etmiştir. Her ne kadar görünüşte bazı fiilleri yapan birisi dolmuş olsam mazur olabilir. Cehaleten mazur olabilir. Yani bilmeyişi ona mazeret olarak geçerlilik kazandırabilir onun affına mağfiretine sebep olabilir bunun içinde müslümdeki hadisi şerife denil getirerek hani birisi ölümüne yakın çocuklarını topluyor diyor ki ben öldüğümde benim cesedini yakın yaktıktan sonra külleri denize savurun ve Allah bunları toplayıp bana azap edemez diyor. Yani toplayamaz. Ve toplayıp bana azap edemez. Bu adam vefat ediyor. vefatında buna, Vefat ettikten sonra buna soruluyor. Allahu Azze ve Celle diyor. Neden bunu yaptın? Rabbim azabından korkarak. Ve ben bunu affettim, bağışladım diyor. Orada Allah'ın, onun küllerini, zerrelerini toparlamaya cennetine muktedir olamayacağını düşünüyor. Bu da rububiyette bir sorundur bakın. Onu toplama, cennetine muktedir olmadığını düşünerek cesedini yaktırıyor, külleri savurtturuyor deryaya, azap edememesi için. Neden yaptığı sorulunca Rabbim senin azabından korktuğundan diyor. Ha, onun azabından korkuyorsa Demek ki onda bir değer var ki seni affettim yani bağışladım. Onun küllerini toplayıp çem muktedir olamayacağını düşünmesi ona zarar veren konumda değil. Ama böyle bir konumda biz birisini görsek onun imanda bir sorunu olduğunu tevhidde sorunu olduğunu düşünürüz. Allah Resulü'nün 34 sene önce ölmüş annesi ve şimdi vaka olarak bize müslümdeki getirilen, gelen bu delille biz şimdi değerlendirmeden cehaletin mazeret olduğunu burada kısmen kullanarak hareket ediyoruz. Bu kat'iyetle kat'iyetle herkese mutlak mümin ve mutlak müslüman tipinde cezmedici bir söz tarif etmiyoruz. Burada devamlı iyi hüküm vermemek için ihtiyatla hareket ediyoruz. Yani ya kafir değilse ona kafir muamelesiyle hareket eder. Ya değilse belanı buldun. Ama muhtemelen mümündür ona fayda verebilecek noktada düşünürsen aksi çıksa zarar görmüyorsun. Hani tekbir meselesinde o sohbetleri dinlediyseniz şöyle diyoruz. Diyoruz ki Hakikaten birisinde şirk ve küfür diyebileceğimiz bir söz var. Bir fiil görüyoruz. Diyoruz ki bak arkadaşım bu söz şirk, küfür. Bu fiil şirk ve küfür. Ama sen kafirsin diyemiyoruz. O sözün ve fiilin küfür ve şirk olduğunu söylememize rağmen yani tekfir ağam dediğimiz meselenin hükmünü beyan etme dediğimiz sözü söylüyoruz. Çünkü o sözün şirk küfür, fiilin şirk küfür olduğunu, ancak Kur'an'da sünnetle bildiğimiz için meselenin hükmünü veriyor, Kişinin hükmünü değil. O sözü, fiili yapan hükmünü vermiyoruz orada. Eğer biz böyle davranırsak ihtiyaten bizim hükmümüz ne? Eğer katil, katil değil. Ne değilse <gülüyor> benim hükmü belirten tek bir nas yoktur. Aksine iş naslara delildir. Çünkü hadisi şerifte her kim bir mümine kafir der ve ya kafir diye çağırır nida eder o onda yoksa ne olur? Döner sahibini bulur. İşte bu tehlikeden kaçmak içindir. Bu tehlikeden kurtulmak için onun ilahî hükmünün Allah katındaki belli olduğu bir gerçektir. Çünkü az önceki devam eden ayetin zikrettiğimiz ayetin devamında diyor ki Suresindeki zikrettiğimiz ayet-i kerimede Allah katında yani bir dünya meta'ına yani tamam ederek o beklentiyle onu öldürmeyin. كَذَالِكَ كُنْتُمْ يُقَبْ siz de bir zaman onlar gibiydiniz siz de onlar gibiydiniz yani dalaletteydiniz cehaletteydiniz bilmiyordunuz ve Allah size lütfetti İstanbul siz de onlar gibiydiniz Allah'ın size olan lütfunu sakına başka kasıt hatta aşaran Başka maksatlar için kullanmayın. Siz de onlar gibiydiniz. Size nasıl davranılmış ise siz de başkalarına aynen öylece davranın. Bu daireyi çizdikten sonra, bu dairenin içindekine, içindekilere muamelede iyi bir istikamet sahibi olabilmek için, hele bu ortamda, bu nastarı, bu delilleri bir Zamanımız ortamında davete, hizmete, sair topluluklara benzememek için sair topluluklardan neyi kastediyoruz? Şöyle bir, bir gerçek vakayı hiç kimse inkar etme, hiç kimsenin inkar etmesi mümkün değildir. Herkes parça parça olmuş, grup grup olmuş, herkes birbirini tam ediyor ve herkes selamette doğru yolda olduğunu iddia ediyor. Önce biz bütün bu insanları aynı daire içerisinde düşünerek. Bu ne içindir? O insanları muhatap edilmek için onların bizim anlatacaklarımızı dinleyebilmesi için onları bizi işitip anlamalarına zemin hazırlamak içindir. Onların hakkı anlayıp kabul edebilme ihtimallerini ön plana çıkararak bu daire içisi, içindeki kim olursa olsun kaldı ki vereceğim örnek dışındaki birisi için o verilen örnek ne? Firavundan bize örnek verilir. Değil mi? Allah Musa'ya diyor ki Harun'a ona gidin. Çünkü o çok azdı. Ona yumuşak davranın. Yumuşak davranın olur ki aklı başına gelir kendisine çeki düzendirir. Yani hakkı kabul eder diyor. Daha önceki derslerde bunu sıfça dinlemişsinizdir. Allah Musa ile Harun'a Firavun'a gitmesini emrediyor. Ona yumuşak davranmalarını emrediyor. Firavun'un nedenli bir kafir olduğu Kur'an'da sünnette zikredilmiştir. Hem de küfürde ilhatta en uç noktada örnek verilebilecek tek kişidir. O azdı diyor. Ona gidin. Sonra, olur ki. Olur ki ihtimali nedir? Akıbetini bilmeyen kimselerin söylediği sözlerdir bu. Olur ki o şöyle olabilir diyorsun. Ama haşa, Allah firavunun o davetin yumuşaklığın akabinde iman edip, kabul edip, etmeyeceğini çok güzel biliyordu değil mi o? Allah biliyordu. O biliyordu. Peki burada, bu söz zatı için zikredilmesi haşa, mümkün değil. O zaman bizlere bir şeyler öğretmek isteniliyor bu ayetle. Beni İsrail'den, yani Musa Aleyhisselam'a o topluluğa inen bir ayet bizim kitabımızda zikrediliyorsa hasreten bize onu örnek Göstererek bize bir şeyler öğretmek istiyor. Doğru o biliyordu firavunun iman edip etmeyeceğini ama Musa bilmiyordu. Musa'ya yumuşak davran. Senin görevi yumuşak davranmak. Ona hakkı ulaştırmak. Ona hidayet vermek değil. Aynen amcasının vefatında Resul'e dediği gibi inneke la tehdi men ahdebtem وَلَاكِنَّ Allaha يَحْد۪ي مَنْ يَشَىٰ Ben hiç kimseye yani sevdiklerine hidayet veremezsin. Ama Allah istediğine hidayet verir diyor. Orada bizim görevimiz yumuşak davranarak hakkı ona ulaştırmak. Kaldı ki bu ortamda dairenin içindekileri konuşuyoruz şimdi. Biz Musa değiliz ki Firavun gibi azılı bir muhatabımız olsun. Doğru mu? Dairenin içerisinde selam veriyor. Mümin olduğunu söylüyorsa bu katiyetle iman etmez diyemeyiz biz. Doğru mu? Evet. Çünkü bu bilince meçhur. Haşa buna bu gayretlemathsf kabul etmez sözünü dersek ne anlama gelir? Cahillikten. Verir. İnşallah cahillikten olur. Bir cahil yani onu mazur gösterir. Ama Allah'ın bildiği bir şeyi, kendisinin de bildiğini ima eder bu, en azından. Hatta hadis-i şerifte sakın ha birisine, Allah buna hidayet etmez demeyin. Allah ona hidayet eder de sonra siz tanırsınız diyor. Biz Musa değiliz ki, bizim muhatabımız Firavun olsun. Doğru mu? Kaldı ki biz hiç kimsenin hakkı kabul etmeyeceğine dair söz edemeyiz. Belki bazı şeyler çok zor, Rabbim hidayet etmese çok zor. Ayırmalıyız bizim düşüncemiz ama bu zor, ona tebliğ, ona anlatmayı kesin anlamında değil. Muhatabımız Firavun kadar azılı birisi de olsa katiyetle tebliği ona kesmeyiz. Allah o tebliğ kesmemiş neden? en azından Firavun'a hüccet ikame edilmiştir. Yani Musa ile Harun'la beraber ona hüccet ikame edilmiştir. Haberim yoktu, duymadım diye cehaletin arkasına gizlenememe. Biz, biz bu insanları dairenin içerisinde gördüğümüzde bu nastarla katiyetle onların necat ehli, müminler, kurtulan kimseler olarak düşündüğümüzden değil, bu dairenin içerisinde görme zorunda olduğumuzdandır. Ondan sonra onları değerlendirme, muhatabımız olan karşılaştığımız kişi hangi konumda olursa olsun bunu tespit edip, yani 21. asırda Kur'an'a, sünnete tevhi bağlı tevhid ehli olduğunu söyleyen birisinin Cidden maharetli, yani yetenekli, cidden bilgili birisi olması gerekiyor. Nasıl ki tevhid ona Allah tarafından kendi gayretiyle, kendi emeğiyle, kendi çalışmasıyla verilen bir şey değildir. Allah'ın siz de bir zamanlar öyleydiniz ama Allah size lütfetti diyor. Sahabe öyle diyor Arafat'ta, ey Rabbimiz sen bize hidayet etmeseydin biz ne namaz kılardık? Ne de sana haccı dedik, inanırdık diyor. Abi Rabbim bize ihsanda buyurdu. Eğer sana tevhidi lütfederek başkalarından farklı kıldıysa, o zaman sen de bütün meziyetlerinle farklı olmaya çalışacaksın. Yani görevinin bir nebinin görevi tipinde ...hakkı anlatmakla mükellef olduğun... ...onları örnek alarak... ...bir firavuna, da da, firavuna dahi davete gitme zorundasın. Katiyetle o denli bir küfür eyle olsa... ...daveti kesemezsin. Bu kafirdir. Bunun yanına gidilmez, ayağına gidilmez, selam verilmez. Bu sözü iç edemezsin. Git, hakkı anlat. Hakkı anlatmak için... ...onun bizden hakkı duyması, anlayabilmesi için... Bütün vesileleri kullanıyorsun. İlla onun Necat Eylül'ü kurtulan birisi olduğu kanaatinde olduğundan değil. O zaman bu dairenin içerisindeki herkese hitap edebilmen için herkesi kendisine muhatap edilebilmen için davetimizin cihan şumullülü bizim bilgimizle baharetimizle yeteneğimizle sergilenmeli. Bunu mı? adetimizin cihan şumullülüğü bir tek cinsi muhatap edilmiyor. Bir arabı muhatap edilmiyor, bir Türk'ü muhatap edilmiyor, bir Çinli'yi muhatap edilmiyor, bir Amerikalıyı muhatap edilmiyor. O Resul وَنَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَعْفَتَلْ لِنَّاسِ Biz seni bütün insanlık için yolladık. Ne anlama gelip? Hasreten Mekke müşriklerine yollanılan onları muhatap edilen bir Resul hasreten onlara gelmiş muhatap olarak. Ama bütün bütün insanlık için zamanına hasr, yani has değil yaşadığı, gezdiği, ulaştığı coğrafya parçası da değil. Kıyamete kadar. O zaman bu davetin cihan şumullülüğünü kendi dar çerçevenin içerisinde bu insanları sergileyemeyiz. Ama ben bu dairenin içinde bir parçayım, ben bu kadar yapabilirim deriz. Bu dairenin içindeyiz. Ben bu daireden sadece şu kadarlık bir noktayım, ben bunu yapabilirim diyebiliriz. Ama biz devamlı bütün insanlığın bizim davetimizin muhatabı olduğu ve bizim her insana bu daveti Ulaştırmakla mükellef olduğumuzun en azından sorumluluğu demesek ağırlığını hissetmemiz gerekiyor. Sahip olduğumuz bilgi ve imkan bu ağırlığı bu bilgi nispetinde herkeste hissettiriyor. Eğer ben bu toplumun anlayabileceği bir dili konuşuyorsam, yani bu toplumun ana dili olan Türkçeyi konuşuyorsam, ben öncelikle bu insanlara karşı daha çok yükümlü olduğumu düşünürüm. Ben bunun yanında bir başka dil biliyorsam o insanlara da yükümlü olduğumu hissederim. Ben onlara daha rahat ulaşabiliyorsam sahillerine nispeten ben biraz daha fazla bu sorumluluğu hissederim. Hissetme zorundayım. Ama herkes bu sınırını illa budur diye değil benim yapabildiğim budur diye çizmeli. O zaman Büyük laf edip, küçük görünmemeli. Büyük laf edip, küçük iş yapmayacak. Yaptığın iş kadar laf edilme Yani, önce konuşup büyük büyük laf, onların küçük küçük değil. Benim davetim Cihan Şumul bir davet. Ben tevhid ehliyim deyip, üç kişiyi bırak Firavun'u, Bırak küfürde ilhatta örnek zirvede misal gösterilenleri, tevhid ehli insanı ile kucaklayanlığı onların bizi dinleyeceği noktada tutamıyorsak çok dikkat edin. Hiçbirimiz bunu tek başımıza beceremeyiz. Yani bu davetin şümüllülüğü fertlerle karşılanabilecek bir davet değil. Biz deriz. Biz bir cemaat değil, cemaat de olmaya çalışmıyoruz. Bu bu toplumda, Türkiye toplumunda bu söz garip bir sözdür. Anlaşılmayacak bir sözdür. Yaklaşamadıkları için. Neden biz bir dinin müntesibleriyiz? O zaman terdin karşılayacağı, karşılayabileceği bir güçle bu yerine getirilmek bir toplum sadece Allah rızası için gruplaşmak için değil. Böyle bir hizmette beraber olmakla mümkündür. Sen bir parçayım, sen bir parçasın, o bir parçadır, öbürküsü bir parçası parçadır. Bunu bir şahsi manevi şeklinde düşünebilirsiniz. Ha, ben eğer Avrupa'ya gidebiliyorsam, ben orada o topluluktan birisinin dilini biliyorsam, rahatlıkla o insanlara ulaşıyorsam, ben Türkiye'deki kardeşimin yanında, onun oraya kadar ulaşan ağzıyım onlara kadar uzaşan dilim, eğer tek düşünmeyi topluca bunu düşünürsek biz aynı anda birbirimizin tevhidi anlamasına sebep olduğumuz gibi birbirimizin sevabına da ortağız hasenatına orta. neden tek kişiyiz ortada ama hareketimiz bir topluluğu simgeliyorum bir topluluk bu harekete katkıda bulunuyor ve herkes bu hareketin sevabına bir tamamı yani tamamen müşterek ve ortaktır. O zaman ben birisinin Avrupa'daki diliysem, ayağıysam biri de Türkiye'de benim dilim ayağı. Ben de onun yaptığına ortağım. Ama aynı davayı anlatan, aynı davayı yaşayan, aynı davanın hakkının neşri için uğraşan bir konumda sadece bunun için bir araya gelmişsek hepimiz birbirimizin davetinde ortağız birbirimizi değil kendimizi sakın bundan mahrum etmeyelim bunu anladınız mı sakın kendimizi bazı duygularımızda düşüncelerimizde kendi kısır döngümüzle kendimizi bundan mahrum etmeyelim bunu nasıl anlatabilirim? Ben birisinin tevhidi anlamasına sebep olduysam o adam ölene kadar hak üzere ise o adam o andan itibaren bana ölünceye kadar düşmanlık da etse ben o adamın sevabına ortağım ama o benim sevabımdan kendini mahrum etmiştir. Bunu anladınız mı? Biz birisinin sevabına ortak, sevabına ortak. o bizim bahçemizde yetiştirdiğimiz güldür. Bırak o gül gibi çıksın. Sakına onu gidip kızıp da eline batan dikenle sebep onu kökünden kazımaya kalkarsan buna aptal bahçıvan derler. <gülüyor> ha o kendini bizim sebabımızdan mahrum etmek istiyorsa ettim. Ama biz kendimizi mahrum etmemeliyiz. O gül bana güzel koku veriyorsa, bana bir şeyler kazandırıyorsa o benim bahçemdeki bir güldür. Benim asenaattımdı. O kendini mahrum ediyor benden uzak tutmakla. Ama ben onu kendimden uzaklaştırarak onun sebabından kendimi mahrum edersem bu katliyetle akıllı birisinin yapacağı iş değildir. Şimdi biz meseleye uçtan başladık ve burucunda. Bu uçtan değil. Şimdi Allahu Azze ve Celle. Anaya ya iyiliği anlatırken ona saygın Vela tekullahuma uffin Sakın onlara öf bile demeyin Nereden başladı? Öf demenin diler İçimizde bir tane şu öfü anlatacak var mı? Ben bu öf demeyi iyi anladığımı zanneden birisiyim Annem bir şeyler soruyor Öf bu, anne, bu böyle dedim. Kızmıyor. Öf bu, anne, bu böyle dedim bir gün. O zamandan öfü yakaladım. Ben ona kızmadım. Birkaç kere bana sordu, benimle konuşmak istiyor. Ben meşgulüm ya, bir şeyler söylüyor. Anne bak meşgulüm der anlamında. Öf bu, anne, bu böyle dedim. Öf öyle çaba çıkıyor ki adamın adından kızgın olman gerekmiyor ha. Biz şimdi. Kaçabilecek sülümüzün önünü kesecek noktada örnekleri verdik. Firavundan, bir selam benden ben müminim deyip gelenden, ta 36 sene önce ölmüş anasının ki o zaman daha fazla tevbe ve istiğfara hak edeceğini düşünerek hareket eden bir nebinin ümmeti olarak. Önü kestik, kaçacak yer yok. Gel şuna, nefsin böyle Rabbim beni ıslah et diyeyim. Ya kardeşler, bana dua edin. Rabbimden ıstaytın diye. Biz duamızla o kardeşlerimize yardımcı olalım. Kardeşlerimizden birisinin yakına döndük şimdi. Bence bizim diyelim, diğer insanlarla taamülümüz nasıl olmalı demeden evvel bir insan önce aile içi, eşiyle, çocuklarıyla, yakın komşularıyla, arkadaşlarıyla nasıl muamelede bulunmamız gerekir demesi gerekmez mi? Kendisine en yakın, çok çok yakın insanlarla bu işi beceremiyorsa, firavun gibileriyle hiç bu işe soyunmasın. Hiç mi? Hiç soyunmasın. O zaman küçük konuşsun, küçük iş ehli olduğunu söyledim. Büyük konuşması. Ama... Büyük konuşmak için var ya, tek bir samimi olalım yeter. Yapamasak bile onu temenni etmemiz dahi yeter. Bundan iki sene önce miydi? Almanya'daki kardeşlerin davet çadırı dedikleri çadırlar var. Çadırlar kuruyor, kuruyorlar çarşıda. Birkaç tane genç, birkaç dil bilen ellerindeki broşür sidilerle gelenlere, Almanlara İslam anlatıyorlar. Tabi Türklere de muhatap oluyorlar. Bu hareket insanın ufkunu en azından temenniyle açmalı. Hiç yani ümitsiz olmayın. Karamsar olmayın. Çalışın. 50 sene sonra burada sadece ezanlar duyulacaktır. Eğer ben bu duyguyla orada oradaki kardeşlerimiz bu hizmeti yapıyorsa bizim illa görmemiz ne gerek? O zaman burada siz otururken oradaki kardeşlerinizin sevabına ortak olun. Bu kadar beleş kazanma yolları var. Neden? Siz onların Türkiye'deki gözü olursunuz, ağzı olursunuz, ayağı olursunuz öyle değil mi? O da sizin orada ağzınız ve gözünüz O zaman biz, bir cemaat değiliz. Biz bir dinin müntesipleriyiz. Bu din dairesi içerisindeki olan herkes bizim muhatabımızdır. Hele tevhidde sorunu olmadığını, en azından tevhidi kabul edilir. Bunu ikrar eden insan, Mesela. bize daha yakın olduğu düşündüğümüz insandır, değil mi? Bunlara ölçülü. Dikkat edin burada, o zaman düşmanı da şöyle bir karşıya oturtalım. Bizim tek düşmanımız kim? Mesela. Şeytan. Şeytan. Benim bu kardeşimle aramda bir sorun varsa, birisi gelip bana demeli ki, bu Sayet, Bak, o çocuk sana kötülük o çocuk sana kötülük yapmak istemiyor. Buna sebep olan şeytan. Eğer ben bu zumu, tek düşman olan şeytana yoğunlaştırırsam, bizim yapt aramızdaki vuku bulan bütün kötülüklerin faili o. Ama aramızda paslaştıkları olur. Biz sadece paslaşmayacağız. Yusuf ne diyor? Akka, en sonunda kardeşlerine ne diyor Yusuf? Ne diyor Yusuf? Bugün size hesap sorma yok. Belli ki aramızda açan, bu fitneyi çıkaran şeytandı diyor. Ama şeytan olduğunu Yusuf iş işten geçtikten sonra anlamadı. Kardeşleri bunu çok sonra anladılar. Ama Yusuf gibi birisi onlara affetti, bağışladı. Her zaman affedecek bir Yusuf bulamayız. Hesap sormayacak bir Yusuf bulamayız. Onun için tek düşman tespit edeceğiz ve bu düşman sadece şeytandır. Onun dışında bizim bu denli bir düşmanımız mümkün değil. Ne yapacağız o zaman? Ne gibi bir kötülük zuhur ediyorsa arkasında şeytan vardır. Şeytan bizim gibi değil. O dostlarıyla, dava arkadaşlarıyla o kadar sıkı fıkı bir irtibat içerisinde ki hiçbir fırsatı Açılması mümkün değil. bir evet. kaset var. Evet. Sübhanekallahümne ve bihamdike ve eşhedü en la ilahe illa ente estağfirika ve tuğdu ileyk. Kaset tamam. <gülüyor>